وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى Hocam bazı kimseler sizin bazı tasavvuf ehlinden nakil yapıp görüşlerini zikrettiğinizi Bazen İmam Gazali, bazen Seyyid Kutubu, bazen de Said Nursi'yi övüp kitaplarını tavsiye ettiğinizi, bazı yerlerde ise bidat ehlinden sakınılması ve uzak durulması gerektiğini söylediğinizi ve kafalarının karıştığını ifade etmektedirler. Bu konuda basat yol nedir? Ee, bize ne tavsiye ediyorsunuz? Evet. Elhamdülillah ve salat ve selam ala Resulullah. Şimdi arkadaşlar, Ehli Sünnet yolu onu yakar. Ehl-i sünnet yolu nedir? Ehl-i sünnet yolu dedikçe orta yol. Ne ifrat ne tefrit. Orta yolu da biz seçmiyoruz. Allah seçmiş, bize o yolu da göstermiştir. O da nedir orta yol? Sırat mustakimdir. Nebevi bir yoldur. Nebevi nedir? Bir yoldur. O da nedir? Orta yoldur. Bu çizsinin başında ne var? İfrat tefrit yolları var. Ehl-i şünnette tamam tamam. Ehl-i şünnette ifrat tefrit yolu yoktur. Ne var? Orta yol var. Orta da nebevidir. 1400 senedir. Yereç yok kardeşim. Tamam. Allah razı olsun. Orta yol sırat-ı müstakimdir. Nebevi yoludur. 1400 senedir. Bu da devam ediyor. Biz oradan orta yolu anlıyoruz, görüyoruz. Şimdi, kriterler elimizde var. Asas kaynak Kur'an ve şünnettir. Bu elimizde bizim var. Bunu da anlamak için dedik ne lazım bize? Sahabenin aynışi, görüşü, kriterleri. O da elimizde var. Anlatabildim. Biz buradan fıkhımızı alıyoruz. Şimdi bir artı bir iki ama bunun oturtması ne lazım? Sahabe lazım, alim lazım, ve onların izinde en güzel şekilde gidenler lazım. Şimdi biz bakıyoruz tarihimize 1400 senede Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabi kiram, tabiine el izan, atba tabiine el âlim, dört imam, ona uyan bugüne kadar alimleri mirası var elimizde. Bu mirasa bakıyoruz ki kriterleri nasıl oturtmuşlar iş ortaya çıkıyor. Anlatabildim mi? Evet. Biz her zaman anlatıyoruz. Ehl-i Sünnet'ten ne var? Siyah-bayaz yoktur. Bu nedir? Harici matodudur. Siyah-bayaz. Resulullah bu haricilerden sakındırılmış bizi. Buları ben olsam öldürürdüm der. Onun için Hazreti Ali bunlardan savaş açarken çok seviniyordu. Yok ederken bunları seviniyordu. Neden? Çünkü nebevi matottır bunlar yok etme. Bunların fikri ümmete zereldir. Ehli sünnette var isen tevhid tenşirk var. Bunun oturtmasında da bile ne var? Renk tonları var. İşte bu renk tonları nedir? El halal beyin vel haram beyin. Halal apaçıktır. Haram da apaçıktır. Bunun aralarında ne var? Umurun müteşabihat. Aralarında uçluğum kaderine var müteşabih şeyler var. Kim işini saklamazsa, müteşabihten uzak olsa kurtarır. Kim atrafında dönse, kelebeğin ataşa döndüğü gibi kelebek nedir? Çağattan daha hafiftir. Ataş nedir? Kelebeğin düşmanıdır. Bir böyle lehvesi gelse onu öldürür hayatına mal olur. Demek ki biz neyiz? O kelebeyiz. O ataş nedir? Haramlardır. Haramları şey almayacaksın. Bu konuda Resulullah kriterleri koymuş. Bir de geliyoruz bakıyoruz alimler bu meseleyi nasıl oturtuyorlar? Anlatabildim mi? Alimler bu meseleyi nasıl oturtuyorlar? Bakıyoruz 1400 senede alimlerimiz ashab-ı kiramdan tut Resulullah ashab-ı kiramdan bugüne kadar. Alimler evet Resulullah ayet ve hadis ve sahaba ve dört imam ve alimlerimiz kriterleri koymuşlar. Formülleri koymuşlar ama uygulamasında değişik amel yapmışlar. Nedir? Yani uygulaması yerine, zamanına, mekanına, şahsına göre değişiyor. Bu da nedir? İslam'ın rahmetidir. Fakirdir, rahmetidir. Biraz önce derste dedik ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Bi'se akul ashir. Bu kovunun en şerlisidır. Ama geldi yanına. Adam iyi geçindi gönderdi onu. Hazret Ayşe hadisin devamında Hazret Ayşe kapının arkasında oturmuş. Perdenin arkasında. Ya Resulullah ne oluyor dedi. Yani ne oluyor dediği ne demektir? Yani Hazret Ayşe zannetti Resulullah'ın sözüyle fiili çatıştı. Yani haşemo kefe yani adamın arkasından konuştu nifakçı oldu. Ne olur dedi ya suna, ya Ayşe dedi ne zaman bizi fahiş konuşanlardan buldun? Anlatabildim mi? Evet bu adamın hükmü budur ama bu adamı idare edeceğiz biz. Anlatabildim? İşte vesaire bütün meselelerde de böyledir. Ne yapacağız biz? Evet adamların hataları var, hatasız kul olmaz. Her çeşit hatası var. Sahabelerle hata yapmışlar. Biz bu kriterleri sahabelerin üzerine otursak, harici oluruz işte. Hariciler ne yaptılar arkadaşlar? Kriterleri matemat oturttılar sahabelerin üzerine. Her şey bir artı bir ki, Ali ne yaptı? Tehkim etti Kur'an'ı. Tehkim etmek, Kur'an'dan başkasına hüküm kurmak, hüküm kurmak nedir, çıfırdır? Ali çafirdir dediler. Kim bunu kabul etti? Maaviye kabul etti. Maaviye çafirdir dediler. Kriterleri oturtular. Elbüke öyle değil. Demek ki bir esneklik var içinde. Siyah bayaz nedir dedir Harici metodudur. Hiç renk tonu yoktur. Yeter ki gel, Müslüman insan Allah'a iman ettiğin gel o da nedir? İrca babıdır. İfrat teflittir. Ehl-i sünnet orta yoldur. Tabi bu mesele de neye yansıyor? Bu mesele güncel hayata da yansıyor. Bu haricilik güncel hayata da yaşıyor. İrca da güncel hayata yaşıyor, şahıslara yaşıyor. Mesela bir adam çok güzel konuşuyor. Hocadır çok güzel konuşuyor. Yani bir Müslüman dört dörtlük beş vakit namazı kulu ama bazı hataları var. O, o hata yüzünden o musulman silinip atılır mı? Ehli sünnete göre hayır. Hariciye göre atılır. Eyidir. Bir adam hiç İslam'ın esini bile kullanmıyor. İslam'ın iyisini diyelim. İyisini bile kullanmıyor. İslam'la ilgisi yoktur. Sadece vatandaştır. Müslümandır çimdikler. İşte ben Müslümanım diyor. Be'rem'le be'rem alamazı gibi vs. Bu nedir? Bu da cennetliktir diyorlar. Bu da nedir? İfrattır diyorlar. Nedir ortaya yol? İslamiyet zamanına, mekanına ve şahsa göre he, ne verir? Hüküm verir. Bu bir elbise değil işte 58, 3 beden, 4 beden, 2 beden her şey bunu girsin. Böyle değil. Bunun her şeyin ayrı ayrı bunun neyi var? Kriterleri var. Bak dünyada da bile bak bir tane katildir. Bir tane katlediyor. Dünya mahkemesi insanın kurduğu kanunlarda ne diyorlar? Bir tane katil yapıyor onu mahkemeye çıkarıyorlar. aynen şahıs bir şahıs öldürmüş muhabbet verirler. Aynen şahıs bir şahıs 20 sene verirler. Aynen şahıs, bir şahsı ödüyor. Beş sene de bazıları da hakkı bir birkaç sene ondan çıkıyor. Bazıları da paraya Neden? Hiç sordunuz mu? Bak bu dünya işi, akıl mantık kurmuş bunu. Neden? Çünkü adam diyorlar, bunun sebepleri var, bu şahıs aynen değil, bu nefsi müdafaa etmiş, bu bilmem ne yapmış, vs. bunun detayı var. Bu mahkemenin neyi var? Dünya mahkemelerinde savcısı var, avukatı var, bilmem neyi var, Birkaç oturumu var, senelerce sürüyor mahkeme. E sen nasıl olur bir insanı bir görüşüyle bildirip, bir kalemde silip atıyorsun. Bu Allah'ın mahkemesi nedir? Daha ince olması lazım, daha ciltiz olmamız lazım. İşte bu nedir? Bu ehli Sünnet'in hakiki nebevi metodudur. O da nedir? İnsaf. İnsaf, insaf. İnsaf nedir? Her şeyi hakkıyla hikmetle yeri yerine koyacaksın. Hikmet nedir? Allah Teala diz, وَمَنْ اُوْتِيَ الْحِكْمَةِ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Kime hikmet verildi ona çok her verilmiş. Hikmetin tanımı nedir? Tabi hikmet asıl Resulullah'ın sünnetidir. Ama hikmet nedir? Lugatçada bir şeyi yeri yerine koymaktır. Anlatabildim mi? Şimdi bu bardağın yeri neredir? Masanın üzeridir. Bir tane bardağı aldı, yere koydu. Ne deriz? Bu hikmetsiz. Bu yere koyulur mu bardağı? Bir tane ayağıyla çalar, kırar bardağı. Demek ki onun okuyanın hikmeti yoktur. Hikmeti olan bunu üste koyar. Masanın evet. üzerine koyar. Çünkü bunun yeri budur. İşte hikmet arkadaşlar her şeyi yeri yerinde kullanmaktır. Şimdi insaf nedir dedik? Hikmettir. Adaletlidir. Ehli insaf, ehli İslam ehli insaf olması lazım. Ehli şünne de ehli is İslamın dairesinde en insaflı nedir? En insaflı gruptur. Erhamul Halki e, bil halk. Ehl-i sünnet yaratanların içinde en rahmetlidir Yaratanları. Onun için rahmet kullarının elinde katsaydı kimse rahmete nail olmazdır. Hiç Allah Teala rahmeti çenderinde cizlemiştir. Ama ehli i sünnet Rabbani olduğu için, nebevi matot üzerine yürüdüğü için rahmetine yapar? Halka rahmetli devrenir. Rahmetin İmamı kimdir Resulullah? Tenebeleri kimdir? Sahabe tabi'in, etba'u tabi'in bugüne kadar bize geliyor. İşte biz bunlardan öğrendik. Alimlerimize saygılı, ümmete saygılı, insanlara saygılı. celal alimlere, gruplara. Sen misin işte filan grup, filan cemaat, a cemaati hepsini bil'attir. Ya Allah'tan korkmak için Onların da iyi tarafları yok mu? Musulman değiller mi? Muhakkak iyi tarafları var ebba cemati hepsi sapıktır. Filan alim bir laf demiş, yanlış demiştir, hepsi silip attı. E sen de harici oldun. Bak hariciler sahabeleri de sildiler, attılar. Yen de diğer tarafta ne olursan cel, yeterçi gel o da yanlıştır. Anlatabildim mi? E bakmamız lazım. Yani bütün musulmanlar sapıkı mapıkı çıkmış bir günde televizyonda görüyoruz. Hepsi musulmandır. Madem diyorlar ya Allah tamamdır. E ya bu ya Allah diyor kendisini Mehdi iddia ediyor. Olsun ya bu da Allah bilir. Ya e Allah diyor koymuş tarafını cennet dünyanın kızlarını koymuş tarafına inşallah maşallah götürüyor. E bu da musulman mı? Evet bu da Müslümandır. E biri de çıkmış diyor hiç kimse dünyada musulman yoktur bizden başka. Bu insafsızlıktır. Onun için nedir? Orta yoldur, nebevi yoldur. Bir daha bir bid'at matodu da çıkmış. Bu da en son dönemde özellikle seleflerin içinde türedir. O da nedir? İnsafsızlıktan. Selefi nasıl harici olur? Olurmuş demek ki. Selefi hem mürce olur hem harici olur. Ya yani mürceye selefi var yani harici selefi var. Çünkü selefi nedir aslında? Ehli sünnetin uzantısıdır. Ad değişmiştir. De. Gerçi bu biz fazla katılmıyoruz. İtikab babında evet biz selefiiz ama bizim ehl-i sünnettir adımız dört mezheptir adımız böyle illa ki biz selefiyiz öyle bir şartımız da yoktur. Bu şartta da katılmıyoruz. Şimdi ne diyorlar? Diyorlar ki bir de bir gruba hercisinde kendisinde cami eder. Müslümanlara gelirken harici kriterlere oturtur. Nedir? Siyah beyaz. Yani matematik birebir bize uyacaksın. Yani sen yani hizbisin, yani kutbisin, yani bilmem nesin, yani bilmem nesin çıkartıyorlar. Diğer tarafta ha iman, emel imandan değil bilmem ne, her şey Müslümandır ya bir şey olmaz. Bundan da gördük. Ama ortası nedir? Doğru yol ortasıdır. Yok tür İslamiyet arkadaşlar şey. illaki ki kaşa tutulsun elinde filan böyledir, filan böyle. Bu matot selef-i salihinde yoktur. Resulullah'a bakıyoruz, ashab-ı kirama bakıyoruz, bütün imamlara bakıyoruz. Sorulduğunda alimlerin hepsinin hakkı hakkı verilmek zikrediyorlar. Mesela, İmam Zehebi. İmam zehbiye soruyorlar, İhya Ulûm-i Din kitabı İmam-ı Diyorlar bu kitapta ne görüşün var? Niye İmam zehbi önemlidir bizim için? Çünkü İmam zehbi ceh ve teadil ilminde imamdır. Ehl-i sünnetin imamıdır, belçemiyidir. Onun için onu şahit getirsak, ondan sonra olur, yok olurlar. İmam Zehriye soruyor, dür bu kitap çok faydalı, kitaptır. içinde fîhi khayrun kethir. içinde çok büyük hayır var, iyi var ama bazı meselelerde zayıf hadis, mevzu hadis, bazı tasavvufun da vuhdetil vücud gibi meseleler aktırmış. Onları çıkar kitap çok faydalı kitap. Bu nedir? İnsaflı konuşmadı. Zaten bir imam nevbevi matot budur. Ama yok bu kitabı. Ne oldu bu? Nebevi matot değil. Nebevi matod yok yoktu elimde kaşa tutun. Bu bizdendir, bu bizdendir, bu bizden değil. Öyle bir şey yoktur. Her şey bizim kardeşimizdir. Her şey Müslümandır. Ama biz anlatırız. Doğrusu budur, hatası budur. Ne zaman halife geldi o zaman başkadır arkadaşlar. Anlatabildim mi? Bak halife olduğu zamanda imamlar katı değildiler. Esnek iyidiler. Her şeyi veriyordular. İşte bir grup çıkmış bugün de ne diyorlar? Elimizde kaşa var. Kriterleri de biz koymuşuz. Kim ehl-i sünnettir biz karar veririz. Size kim bu yetkiyi verdi? Bu nebevi matottan değil arkadaşlar. Bunlara uymayın. Bunlar ehli bid'attiler. Bu konuda ehli bid'at olmuşlar bu konuda şeytan olar yapmış, yırtlamış. Bir de, bir tane iman koymuşlar kendilerine, diyorlar bu imamımızdır. Medine'de bir tanesi var, buna imam diyorlar. Ne de imamdır bu dedik olarak, 1092-93'te bu fitne çıkarken ya dedik bu imam ise İbn-Baz İbn-i İtemin Elbani gitti? Ha bunlar ümmetin alimidir dediler, bu da özel matodun, davetin alimidir. Alimler hemen süs dediler olarak. Bu sefer ne yaptılar? Dediler bu e, cereh ve teadil de Bizim cereh ve teadil de imama cereh ihtiyacımız yoktur. Bu bid'attır. Bu dönemde öyle bir cereh ve teadil imamına gerek yoktur. Neden gerek yoktur? Cereh ve teadil imamı aslında rijal ilmindedir. Biz oturup böyle bir dinimiz yoktur. Otursun bir dana, biz burada nasıl ders ediyoruz? Bir orada oturup der anlatıyor. Bir orada da otursun Ahmed bid'atçıdır, Mahmud bizdendir. O yarı, yarı, yarı yamalıktır. O bir, böyle bir ceraviyettir ehli yani sünnette. E bunlar bu işi bu işi ceravileniyorlar. Neymiş bu ehil cerh ve ta'dil İmam Şi dedi İmam Zehebi. bu ne olur? Dini nakl ricaller üzerine olur. Dinimizi nereden alıyoruz? Sağlamalardan. E bugün de güncel meseleyi de oturtmaya gerek yoktur. Bizim dinimiz elimizdedir. Biz insanların elle ölçüyü veriyoruz. Biz Ahmet'i dinlemeyin. Hayır bu yanlıştır. Bu motor yoktur el i sünnette. Onun için Hazret Ali ne demiş? Hakkı he, neyle tanırsın? Hak ile tanırsın. Adamlarla tanımazsın. Hakkı hakkı, hakkı, hakkı tanırsan hakkı tanır, adamları tanırsın. Kim hakkı? Doğru adamdır onu tanırsın. Ama ben adamı tanıyayım. Adam vasıtasıyla hakkı tanıyayım. Sen tanımazsın. Yolunu bulamazsın diyor. Onun için biz ehl sünnette ne var bizde? Hakkı insanlara anlatırız. Ondan sonra ne deriz? İnsanlar geçsiler kim hak konuşuyor bilsiler. En doğru yol budur. Ama siz ne diyorsunuz? Biz her çeşitli karartıyoruz. Dört tane beş tane var, bunlar hakkı bilirler sadece. Bunlardan hakkı alın. Ya onu biz dalalete götürse? E sen ehl bid'atten ne farkın oldu? Onun için arkadaşlar, e biz böyle gördüğümüz için hocalarımızdan ister Binbaz olsun, İbn-i olsun, İbn-i Cibrin olsun, İgdeyyen olsun, bütün alimlerimizden, Elbani olsun, bütün alimlerimizden ne gördük? Biz böyle nakiller gördük. İnsaflı, itidallı, her çeşiğin hakkını vermişler eline, biz de oradan naklediyoruz. Onun için biz bazen tasavvuf ehlinin övüyoruz, bütün şeyleri kötü değil. İfrat, tefrit yoktur. İşte bizim hatamız nerededir arkadaşlar? Bizim hatamız, biz zannediyoruz bir tane bizim, bizden değilse onun bütün şeyi batıldır. Bu buşun matodudur. Nerede tecelli etti bu? 11 Eylül'de. Yani bizim nesiniz? Yen Ortaya yol yoktur. Düşünüm diye bile yoktur. E bunu haricilerde de buştan önce kullanmışlar. Buş da kullandı, buşun da haricilerde kullanır. Buşun de, de bu Medine ehli, Medine matoduna mensup olan bunlar da aynı şeyi kullanıyorlar. Ne diyorlar? Bizdedir kriterler. bir şöyle bir şey yoktu. Meselen örnek vereyim size. Meselen örnekte ne diyor? En güzel söz, ben her zaman bunu iddia ediyorum. Türkiye'de en vurgulu söz, en hoş söz, en öz ve söz neyi gördüm? Allah her yerde hazırdır, nazırdır. Çok güzel bir sözdür. Mükemmel bir sözdür. Ama nedir? Yanlış anlaşılmasın bir eş koyarız buna. Çok kolay olur. Ne deriz? Allah her yerde ilmiyle hazırdır nazırdır. Oldu ne? Tam nebevi bir söz oldu. Sanki nebe, nebevi miskat tam çıkmıştır. Yok. Ben derste bunu kullanıyorum. Yağıyorum. Tankidler yağıyor. Ne için? E bu ehli bit'atin şeyleri nasıl kullandın? Yahu nasıl söz doğrudur. Bak Resulullah Hazreti Ebu, Ebu Hureyye diyor ki şeytan sana doğru söyler ama kendisi yalancıdır. İlim şeytandan da gelebilir. Şeytan bak Ebu Hureyye doğru öğretti. Dedi ayetel oku. Gece sene sabaha kadar şeytan yaklaşamaz. O senin zırktır. Resulullah ne dedi? Vallahi doğru diyor ama kendisi yalancıdır. Ayetebildim mi? Mesela tasavvuf ehli ne diyor? Diyor ki kimin şeyhi yokuysa Şeyhi şeytandır. Bu doğru mu? Vallahi doğrudur altına imzama atıyorum. Hem de kırmızı mürekkeple. Neden? Neden atıyorum imzam altına? Çünkü doğru sözdür. Benim şeyhim olmasa ben kim yol gösterir? Şeytan yol gösterir. Ama benim elimden tutacak. Ee, bu mutasavvufun sözüdür. Sapıkların sözüdür. Yahu, şeytan doğru söyledikten sonra o da doğru söyleyebilir. Niye kızıyoruz biz olarak? Biz çözüm alacağız. Evet. Onlar yanlış kullanmışsa biz güzel sözleri iptal ederiz. E ehli sünnet her ehli bir diyor ben ehli sünnetim. Biz adımıza vazgeçelim mi? He? Yok. Tam tersine biz ehli sünneti savunuruz. Ehli sünnetin gerçek ehli sünnet kim olduğu kriterleri nedir onu anlatırız. Senin şeyhin olmasa kitap şeyhin olabilir mi? Hayır senin şeyfin olmasa, birden elinden tutmasa her şey de öyledir. çocukça elinden baban tutmasa sen ne olursun? Serseri olursun, mahallede sapıtırsın. E, bir tane tutacak senin elinden ki, yol olun. Şeyh olmayan nedir? Vallahi şeytandır şeyh. Nereden getirdiniz bunu? Nebavi metottan getirdik. Bizim şeyhimiz kimdir? Alimlerimiz. Alimlerimizin dört imam. Dört imamın etibahı tabi olanın sahaba, olanın da şeyhi kimdir? Resulullah. Resulullah'ın şeyhi kimdir? Cibril aleyhisselam. Onu öğretti. Bak Cibril aleyhisselam ne diyor? Namaz geldi demedi. Ey Muhammed namazı kıl. Durdu önünde namaz kıldı. Dedi benim gibi kıl. Onun için da dedi. Beni gördüğünüz gibi namaz kılın Sallu kema ra'eytumu li usalli. İşte şeyh. Sonra ne gelsin? Şeyh adem Çok güzel. Bizde o adetler yoktur işte maalesef. Ne diyor mutasavvuf? önünde şeyhin önünde Ölü nasıl cenaze önünde onu olur? Şeyhin de önünde öyle olman lazım. Değil mi? Yani ölü iradesi yoktur. cenaze yakyan, ne diyorlar cenaze yakyan? Yehyen? Ölü, yıkayıcısı. ölü yıkayıcısı sağa sola çevirir ölmüş adam. istediği gibi çevirir sen de şeyhin önünde öyle olacaksın. Buna kalk kıyamet kopuluyor. Ya tamam onlar yanlış kullanmış bunu ama biz de orada kullanırız. Biz de şeyhimizin önünde ilim öğretenin adabımızı bozmarız önünde. Alırız ondan kriterler elimize geldikten sonra ölçü geldikten sonra ama ben şeyhi hem gelip oturayım hem şeyhi sorguya çekeyim. Bu nerede görülmüş? Nebevî matopta var mı? Bu yoktur. Diğeri var. İşte bitti. Buna benzer de hangi daha meseleler var? Çiğin aklına geliyor. Bir sürü güzel şeyler var ama ne yapıyor lan? Biz nedir, bunu kullanırız ehl bid'at kullanmış. Yok bu cereç yoktur. ehl bid'at her şeyi kullanmış Bir silp mıyız? Yani neye benzer? Bir dayanının başı ağrıyor, gidiyorsun doktoruna kes başına at diyor. Öyle bir şey mi olur ya? Mindığın dalı nasıl çezerim? Başım ağrıyor akıl doktoru ne diyor bana? Git bir ağrı çeşi zer. E, i̇lacı budur. Şeyh olmaya ne evet, var? Şeytan şeyhidir. Ama bunu ben güzel yerde kullanırım. Bakın Resulullah'ın bile şeyhı var Cibir Aleyhisselam. Onların dilinde. Vesaira güne benzer çok mesele var. Biz bunları kullanıyoruz. Hatta bir gün günlere muhammed Mustafa dedim ya dedi bu bid'attir. Bunu avam kullanıyor, Türkler nasıl kullanırsın bunu sen? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adıdır, Mustafa da sifatıdır. E Mustafa ne var? Muhalif muhayır? E, tamam ya bunun için niye kıyamet kopartıyorsun? Olur, bir mahsuru yoktur. Yani her şey elimiz estetikten de biz biz yani Yahudiler ne dediler biz şebullahul muhtarız. Biz Allah'ın seçkin kullarıyız. E biz de değiliz onlar. Ya, aynen Yahudiye benzedik burada. Öyle bir şey yoktur. Evet biz sırat-ı mustakimin yol peygamberin metodunun varisiyiz ama bu bizimle Allah arasındaki varisiyiz biz. İnsanlara da anlatır ama Allah kılıç vermedi elimize, paşayı da vermedi solumuza. Biz Öyle değil. Biz göremiz tövhiddir. İşte bakın arkadaşlar. Ne böyle ne böyle. Bunlar hepsi ehli bid'attiler. Bunlar bir kısmı Müslümanlardan harici he? zalimlerden, tağutlardan murcihidler. İşte gördük bunları. Hüsnü mübarek karşı, karşıya çıkmasılar dediler. Neden? Hüsnü mübarek Müslümanların veli amrıdır dediler. Ha, kimdir dediler. Üst-ü gibi bir zindik. din düşmanı. 30 sene dinle savaşmış adam. Nedir? Çıkmayın, bu Müslümandır, koş görü. Abi, e niye göstermedin ihvan muslimine diğer Müslüman kardeşlerine koş görü? Yo, orada karıncı olur, siyah beyaz. Ama Üst-ü geldi, renk tonu o kadar var ya, yani kurteç altından çıkamaz. Hatta bunları Irak'ta gördük, ne dediler? Amerika dediler ya tamam, Üstü mübarek anladık, Başra sadan anladık, bular Müslümanların valisidir. E Amerikan ihtilal var, Bunlar da niye çalışıyorsunuz? Ya dediler işte Amerikanlar şu anda mecburuz, onlar zordan gelmişler, biz bunlara itaat etmek zorundayız. İşte bu matot, bu matottur arkadaşlar. Bunun neresine be matottur? Ne be uymatotta öyle bir şey yoktur. Ne be uymatotta? Ben katı kriterleri uygulamak istiyorsam kendin efsime Eyvallah güzel bir şeydir tebrik ederiz seni. Ama bunu hiç kimsenin üzerine uygulayamazsın. Biz davetçiyiz, hüküm verici değiliz. Hüküm verici, ehlil ve alimler devlet İslam devlete verirler. Anladın mi? Ha bir adam beğenmiyorsan ona adabıyla tenkid yapabilirsin. Bu İslam bunu teşvik ediyor kayda kurmuş alimlerimiz. Muhalife reddetmek bir İslam'ın bir aslındandır. Kim Selef akidesine, matoduna karşı gelmiş, yamuk bir söz demiş biz de burada reddediyoruz işte bak olarak. Ama adabında, üslubunda çıkmayacaksın. Ad vermeyeceksin. Yani adını verdin. Ad İslami insaflık kullanacaksın. İşte ondan dolayı arkadaşın sorusuna dönsek biz Böyle gördüğümüz için alimlerden hakkını söyleriz. Yani kim olsa Seyyid Kutup olsun Allah rahmet eylesin Said Nurcusu olsun Allah rahmet eylesin e bütün alimler, bütün davetçiler iyi tarafları var ise iyini zikrederiz. Eğer tenkid var ise de muhalif ise bu yanında hata etmiş onun işi kalmış o bir tarafa. Biz insanları o hata üzerine gitmeyi teşvik etsek gelin yani bizim elimize vurun. Deyin siz yanlış yapıyoruz. Anlatabildim mi? Ha şeytanın matoduyla sen bunu süsledin. Millet der belki bu doğrudur bunun her şeyine uyun. Bu şeytanın tevilidir. Biz hakkı söyleriz. Bu Resulullah matodudur. Bu nebevi matodudur. Bu dört imamın matodudur. Evet. Ondan dolayı bizim derslerimizde olabilir. İmam Gazali'den de söz diyebiliriz. Doğru söz. Ne hikmet neredeyse mümin daha evledir ona. El hikmetu valletil mu'min. فَاَيْنَمَا وَجَدَهَا فَاَوْا اَوْلَا بِهَا Aidedir bu. Bir mümin hikmeti nerede bulsa en evlâ bir o mümin aslında o hikmeti. İşte şeytan da bulsa alırız bunu. Fekife böğüc bir imam İslamiyet'te hizmet etmiş. Güzel tarafını alırız. Yanlış tarafını alırız. Evet. Ama biz demiyoruz gelin filan imam yanlışı var o yanlışa tabi olur. Böyle desek tabi yanlış olur. Evet. Evet. الصدس ابو خدر والحمد لله رب العالمين